Avuçtaki Kelebek Zamanın birinde çok akıllı iki kardeş yaşarmış. Etrafındaki ve okuldaki bilgiler kendilerine yetmediğinden annesi onları bulundukları beldenin bilgesine götürmüş. Kardeşler bilgeye pek çok soru sormuşlar ve her defasında da tatmin edici cevapları almışlar. Bundan çok memnun olan iki kardeş bilgeden daha çok şey öğrenebilmek için annelerinden izin alarak bilgenin yanında kalmışlar. Çocuklar Bilge'ye sordukları sorulara aldıkları cevaplardan bir süre sonra sıkılmaya başlamışlar ve ''Bilge'nin bilemeyeceği bir soru bulmamız lazım.'' diyerek düşünmeye başlamışlar. Kardeşlerden birisi ''Buldum.'' demiş. İki elimin arasına bir kelebek koyacağım ve Bilge'ye soracağım. ''Avucumun içinde bir kelebek var. Canlı mı, ölü mü? Ölü derse kelebeği bırakacağım. Canlı derse avucumu hafifçe bastıracağım.'' Sonuçta her ne derse cevabını bilemeyecek. Kelebeği ellerinde tutan kardeş kapalı tuttuğu eli Bilge'ye doğru uzatmış ve sormuş. Avucumun içinde bir kelebek var. Canlı mı, ölü mü? Bilge uzun uzun çocuğun gözlerinin içine bakmış ve cevaplamış. Gençliğiniz, geleceğiniz, huzurunuz, hayatınız, her şeyiniz sizin ellerinizde.